Ondan sonra Allah muhsinleri sever. Allah ihsan edenleri, ikram edenleri, kendisine daima ilahi kameranın altında olduğunu farkında olanları, ilahi müşaadenin altında olup katli bir idrak ve şuur haline gelenlere Allah sever buyuruyor. Cenab-ı Hak hep hedef gösteriyor bize. Yani bu bakımdan en mühim tahsil, en büyük tahsil işte bu Kur'an-ı Kerim'i tahsildir. Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilme tahsilidir. Marifetullah tahsilidir. Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyabilme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'i yakından tanıyabilme. Nasıl bir uzaktan gördüğün bir manzara, bir suliyettir bize. Bir dağ manzara uzaktan göre o bir suliyettir. Yaklaştıkça yakından tanımaya başlarız. İçindeki ağaçları, ormanları, kuşları, akarsuları, sebzeleri, meyvaları. İşte cenab bak Allah hususunu yakından tanımamızı istiyor. Yakından tanıyacağız, hayran olacağız, ittiba edeceğiz. İnsanlar şahsiyeti karaktere hayrandır. Şahsiyetin ve karakterin meftunudur. Şahsiyeti ve karakteri teslim olurlar. Efendimiz ilk davete başladığı zaman gelin Müslüman olun demedi. Topladı akrabalarını. E, safa tefesinde şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Onlar dediler ki, sen el eminsin, es sadıksın dediler. Hep sen doğruydun dedi hiç yamulmadın dediler. İçimizde en doğru sendin dediler. Senin her deliğin doğrudur dediler. Ondan sonra Efendi kendi şahsiyetini tescil ettirdikten sonra tebliğ etmeye başladı. Bir gün Ebu Cehil geldi. Bak Muhammed dedi, biz seninle beraber büyüdük Mekke'de dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Şimdi de yalan söylemiyorsun dedi. Fakat senin getirdiğini biz istemiyoruz dedi. Ayet-i kerime Cenab-ı Hak o zalimler sana yalancısın demiyorlar. Senin getirdiğini istemiyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar ayet-i kerime. Yok ham hanbaş Abdullah bin Selam. Efendimiz onu Abdullah koydu ismine. İsmi başkaydı. Hicrette şöyle baktı, seyretti. Fudayma Sired sureti vurur. Bu insan yalan söylemez dedi. Taif'te bir köle, efendim döndü siz kimsiniz? buranın halkına benzemiyorsunuz dedi. Sizin konuştuğunuz lisanı buranın halkı konuşmuyor dedi. Yani sizin nezaketiniz, zarafetiniz, inceliğiniz buranın halkında yok siz kimsiniz dedi. Siz başkasınız dedi. Velhazı bak ı Hak bu buyuruyor. Bir Müslümanın her şey en güzel olur. Bir karakter tevziye edecek, bir şahsiyet tevsiye edecek. cenab böyle bir dostluk istiyorkuluyla Ebu Zer radıyallahu anh bir mal nasıl kullanılacak? On da şöyle tarif ediyor. bir diyor. Malın da 3 tane ortağı vardır diyor. Bakın herkes mal benim derde iki ortadan gafildir diyor. Birinci ortağı kendisidir diyor. İkinci ortağı diyor ölümün vakti bellidir diyor. Mirasçılar bekler diyor. Üçüncü ortak kaderdir diyor. Yarın ne olacağı meçhuldür. İnsan diyor bu üç ortağla gezer diyor. Sen diyor ortakların en akıllısı ol ki diyor, benim diyor bir devem vardı, o sahibinin en fakiriydi. O diyor mi diyor şimdiden diyor ben diyor öbür tarafa gönderiyorum ki infak ediyorum ki beni öbür tarafta karşılasın buyuruyor. Velhasıl bunlar bizler hep birer e, numune olmuş oluyor. Gelen ayette bu canın malını Allah için adayanların hali ne şekilde olacak? Et buyuruyor Hak. bu bun buyurucana bak, bu canın malını adiyanlar hep tövbe halinde olacak. Yani nasıl malını canını kullanmasını biliyor, tövbe etmesini bilecek. Tövbe etmenin zamanında bilecek. Ben misafirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde tövbe ederler, istiğfar ederler buyuruyor. Seherler uyanık geçecek. İlahi bir daveti canına bak gönderiyor. Bir düğün davetisi ehimmiyet veriyor. Gitmezse kalbi kırılır diyoruz. Cenab-ı vel müstafirine bil eshar diyor. Seherlerde davet ediyor. İstifara davet ediyor. Hiçbir günahımız olmasa, anadan doğma tertemiz olsak, bir insan olma haysiydi. Müslüman olma şerefi. Ona bir teşekkür bedeli. Efendimiz Ayşe ya Ayşe, ayakları şişiyordu namazdan. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Velhasıl bir teşekkür edası içinde vel müstavfirine bil eshar Cenab-ı Hakk'a istiğfar etme seherlerdi. Cenab-ı Hak seherler hep daveti succeden ve kıyama buyuruyor. O Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar ibadur Rahman seherlerde secde ve kıyam halinde olurlar. Diğer Zümer suyelesinde bilenler bilmeyenler kimdir? İlahi pencere açılanlar öbür tarafa maveraya Sadece kaymen Cenab-ı Hak böyle secde ve kıyam halinde olanlar. Yani geceleri o halde yaşayanlar. Cenab-ı Hak öyle bir gönül istiyor. Hep bunlar bir dostluk. Nasıl Cenab-ı Hak bir dostluk kurulabilir? Her an tövbeye muhtaçız. Her an duaya muhtaçız. Bundan geri kalanlar Cenab-ı Hak el peygamber onlara söyle diyor. Onların duaları olmasa diyor. Allah onlar ne yapsın, ne işe yarar onlar diyor. Allah onlara izzet, ikram, insan olarak yani bütün mahlukatı ona bir hizmetkar ediyor. Onlar bir Allah'a bir dua etmekten uzak. Fakat dua da lafta olmaz Duanın lafsın kalbe tecelli etmesi lazım. Kalbe tecelli etmesi de davranışlardan belli olur. Davranışlara intikal etmesi lazım. O zaman tövbe yerini bulmuş olur. Yani kat tövbe eder. Dil onun tercümanıdır. Yani, tövbenin merkezi kalptir. O da yaptığı bir takım gafletlerden bir nefretle tövbe edecek. Cenab-ı Hak iltica edecek. Samiyet istiyor, tövbe etme suha Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek ki cenneti satın alanlar tövbe eden kullar oluyor. Daha bir istifarı yaşar kullar oluyor. Cenab-ı Hak bize Kur'an'ın peygamberlerin istifarını bildiriyor. Salihlerin istifarını bildiriyor. Tövbeyi talim ediyor bize Cenab-ı Hak. Ondan sonra Cenab-ı Hak abidun ibadet edenler. Nasıl kat efla'l müminün? Müminler felah buldu. Cenab-ı Hak bazen cemaatatın hal ile konuşturur. Mesela Kaf suresinde cehenneme doldun mu deriz? Cenab-ı Hak gönder ya Rabbi der. Cenab-ı Hak ruhul beyanda cenneti yarattı. Cennete konuş dedi. Cennet kat efla'l-mü'minun dedi, mü'minler felah buldu dedi. Ayet-i kerimede ilk mesaj, onlaki namazdan huşu ile kılarlar. Demek ki abidun, her ibadinin hakkını verebilmek. Tazimli emrillah buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'a bir kalbi bir iştiyakla, kalbi bir lezzetle, kalbi bir duyuşla ibadet etme. Yani bir geometride, bir fiziki hadisede ibadetlerin kalmaması. İbadetin bir derinlik vermesi. Namaz bir derinlik verecek, Allah'la senin mülakatın. Cenab-ı halini arz ediyorsun. Onu tesbih ediyorsun, ona dua ediyorsun. Oruç ayrı bir şey, Allah'ın nimetlerinin kaderini hatırlatıyor. Vicdanını inceltiyor. Gönlün gariplere, yalnızlara uzanıyor. Merhametin gelişiyor. Sadakalar, zekatlar, hayır, hasenatlar mülk e ait? El mülkü lillah. Mülkü kullanabilmeyi bilmek. İsraf da yasak. Şeytanın arkadaşları buyuruyor. Cimrilik de yasak. Hutemeye düşar olacak. Buyuruyor. Ateşe düşer olacak. sarıca bir ateşe düşer görülüyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği hudutlar içinde malı kullanabilme. Üstünü kulü af infak edebilme. Cenab-ı Hak tanzim ettiriyor bütün davranışlarımızı haş nedir, omre nedir? Bu fiziki hareketlerin yanında bir istikbal talimi, bir kefen talimi. Bir nezaket talimi, ot koparma yok, av avlama yok, avcı avı gösterme yok. Fısk yok, fitne fesat yok, cidal yok, münakaşa yok. Ruhu incelik, davranık güzelliği, teslimiyet, İbrahim Aleyhisselam'ın o cenab olan o dostluğunu düşünme, halil olma. Ondan sonra Cenab-ı buyuruyor. Hep kulu ham halinde istiyor. Bir övgü halinde istiyor. Her zaman aman ya Rabbiy demek. Kendine baksa aman ya Rabbi ben nasıl bu yaşıma kadar nasıl geldim? Nasıl bir nutfeden, bir spermden nasıl bir safha safha geçerek bu hale geldi? Nasıl bu ilahi kudet, ilahi azamet? Gök yüzüne bakarken Cenab Hak, bak diyor, bir fütur görüyor musun diyor? Kaldı tekrar bak diyor. Şems'e yemin olsun diyor. Aya yemin olsun diyor oradaki hikmetleri, oradaki ilahi tecellileri görebiliyor. idrak edebilmek. Hep Cenab-ı Hak senin için hareketli, Senin için dolanıyor hepsi. Senin için ilahi takvim. Senin için sana hayat veriyor. Hep bir ham halinde yaşayabilmek. E suya bakıyorsun, hidrojen, oksijen, bir yanıcı, bir yakıcı. Cenab-ı Hak da güzel bir lezzet veriyor. Hayat onunla devam ediyor. Toprağa bakıyorsun, Cenab-ı Hak bir 20 santim bir toprak terkibinden sonra sebzeler, meyveler, türlü gıdalar. Biz çok mahlukat yaratıyor senin için gıdalanıyorsa etini, sütünü vesaire yiyorsun. Cenab-ı Kul'dan kör olmasını istemiyor. İkramın sahibini idrak etmesini istiyor. Bu ilahi sanatın kainat sanatının sanat yarını idrak etmesini istiyor. O yüzden efelaya aklın efelaya taklün ülül albak buyuruyor. Akıllerdirmez misiniz diyor? Düşünmez misiniz diyor? Ey akıl sahipleri cenab-ı hak buyuruyor. Demek kulun halık üzerine derinleşmesi. Şefkatli halkıyla Allah'ın mağlukatın bu şefkatle bakabilmek. Ondan sonra Rabbimiz işte oruç tutanlar, Allah için seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler. Rükû'nun demek ayrı bir manzarası olacak, secdenin ayrı bir manzarası olacak. Rükû ayrı bir kulda bir derinlik verecek, secde ayrı bir derinlik verecek. İşte secde etme yaklaş, kalp Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Ondan sonra kalp bu hale gelecek, yürek bu hale gelecek.